Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve salamu Ala nebiyyina Muhammed ve ala Alihi ve sahbihi ve ansara Ala nebihihi Ve men ittabahu bihsana yavmidi Amma vaat Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah Fadal-i Kur'an adlı risalede iki tane Bab açtı Kur'an'ı talim etmenin talim ettirmenin fazileti. Ardından e, meclislerde karilerin yerlerini anlattı. Yani hadis hafızlarının yeri önemini ve değerini. Şimdi üçüncü bir bab açmış. Ba'at vücubu ta'allumul Kur'an ve tefahhumuhi ve istima'ihi ve istima'ihi ve tehlidu an men terek eder. Diyor ki Kur'an'ı talim etmekte. Onu anlamak, ta, anlamaya çalışmak, onu işitmeye çalışmak vaciptir. Bunu terk eden kişi hakkında ise katı olunur diyor. Bunu terk eden kişi hakkında katı olunur. Yani kastettiği şey şu, insanın daha önce 2-3 derste de ifade ettiğimiz gibi, Kur'an'ı papağan gibi manasını bilmeden ezberlemesi değildir mana tefekkür etmesi, Allah Azze ve Celle'nin o sözden neleri irade ettiğini anlamaya çalışması. Bu, müminin yapacağı iştir. Allah'ı seven insanın yapacağı iştir. Herkes cahiliyesinde veya İslam'ın da fark etmez, birilerini sevmiştir. O sevdiğinden mektup gelsin kadın erkek için, mektubu defalarca okur, işte böyle biraz böyle imalı bir kelime kullansa orada sevdiği insan, 50 kere üzerinde durarak aynı kelimeyi okur okur da durur. Acaba burada neyi kastetti? Bir de o kelime mesela karşı tarafın kendisine karşı sevgisini ifade ediyorsa veya o kelime karşı tarafın kendisine düşmanlığını, buğzunu ve nefretini ifade ediyorsa iki manada da defalarca bu kelime üzerinde durup bu kelimeye bakacak. Acaba burada ne demeye çalıştı Başını okuyacak, sonunu okuyacak, önünü okuyacak, arkasını okuyacak, bir okuyacak, iki okuyacak, üç okuyacak. İnsan eğer dünyevi işlerinde nefsinin maslahatı olan işlerde böyle anlamaya ve idrak etmeye çalışıyorsa, ahiretinin ve dünyasının en büyük maslahatı olan Allah'ın sözlerindeki mesajları anlamaya çalışması da aynı şekilde ee, bu gibi bir mücadelesinin sonucunda ortaya çıkar. Bu gibi bir mücadelenin sonunda Allah Kur'an'ı anlamayı nasip eder. أَفَلَيَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّ Onlar diyor Kur'an'ı tedebbür etmezler. mi? Tedebbara düşünmek demek. Ama farklı bir düşünmek. Yani e, manasını tekrar bildiğin bir şeyi bildiğin bir şeyi farklı açılarını yakalamak üzere tekrar tekrar bakmanla da araç gelen. Efeleyet tedberun el-Kur'an am ala Yok diyor Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa diyor kalpleri üzerinde mühürler mi vardır? Demek ki Kur'an'ın anlaşılmaması kalp üzerindeki mühürdür. Adam ayet okuyorsunuz. Bu meseleyin hükmü budur diyorsunuz. itikada dair bir meselede. Adam diyor nereden çıkardın ayetten onu? Anlamıyor. Gırtlağından aşağı ay ayet. O yüzden Kur'an bazılarına hüccetken bazılarının lehine hüccetken bazılarının aleyhine hüccettir. Anlamazlar ama hüccet ulaşmış olur. Zaten bütün kafirler de Resullerini anlamadılar. Anlasaydılar Müslüman olurlardı. Şimdi bir takım insanlar göreceksiniz bu kafir kavmi temize çıkarmak için diyorlar ki ya diyorlar onlar bilmiyorlar anlamıyorlar. Anlasalar yapmazlar. Anlasalar zaten Müslüman olurlar. Bütün kafirler anlasaydılar Müslüman olurlardı. İttiba ederlerdi anlasalar. O yüzden Kur'an'ın fehmi hakkında, Kur'an'ın iştirilmesi hakkında Müslüman talimde bulunmalı. Kuran üzerinde çok çok tefekkür etmelidir. Ama bu tefekkür, muteziyle akımların bugün yaptığı gibi kelamcı akımların oturup eline Kur'an'ı alıp o zaman bu, bu sözden şu da çıkar, şu sözden şu da çıkar gibi batıl bir metodu, batıl bir neticeyi bir beraberine getirmemelidir. Oradaki tedebbür, yani oradaki düşünce nerede sınırlı kalmalıdır? Kur'an ve sünnetin genel sınırlarıyla kayıtlı kalmalıdır. Yoksa ucu açık bir düşünce filozofların yoluna sulup ettirir adamı. Filozoflar ise ölürken yataklarında kendine İslami diyen felsefeciler fahrur raziler, şunlar bunlar, hepsi ya. Yani, hepsi ölürken yataklarında gittikleri yolun batıllığını ve pişmanlıklarını her biri ifade etmişlerdir. O düşüncenin bir sınırı olması lazım. O da Kur'an ve sünnetin asılları var ya, nakledilmiş sahabeden, seleften, alimlerden, o sınırların dışına çıkmadan, bu ayetlerde var olan manaları tetebbür etmek, Müslüman'ın vaciplerinden biridir. Şeyh bu vapta Allah'ın şu sözünü ilk olarak getiriyor, İsra Suresi 46. وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوبِهِ مَكِنَّ Kalpleri üzerine mühür vurduk diyor. Ağırlık vurduk kalplerine. Ekinne ağırlık demek aslında. Ekinne ağırlık demek. Kalpleri üzerine ağırlık koyduk. اَيَّفْقَهُ Anlamasınlar diyor. وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرَ Beraberinde kulaklarında da ağırlık vardır diyor. Yine işitemezler o yüzden. Hepimiz İslam'la tanışana kadar Allah bizi İslam'a hidayet edene kadar hepimize Kur'an okundu. İşittik, işitemedik. Duymamıza rağmen kalplerimizle idrak edemedik. İşte hidayet öyle bir şey ki Allah insandan kalbinden o ağırlığı kulağından o işte perdeyi engeli kaldırıyor. Ondan sonra insan kul işitme idrak etmeye, fehmetmeye başlıyor. Hidayet bu. Allah insanın kalbini İslam'a açıyor. Efemen şarahallahu sadrahu lillislam fe wa ala nuru rabbi. Allah'ın göğsünü İslam'a açtı. Rabbinden bir nur, ışık üzere olan Allah'ın zikrinden kalpleri kas katı kesilmiş insanlarla bir midir diyor. Bir olur mu diyor ayette. Orada İslam ne diye ifade ediyor? Göğsünün insanın açılması ve Rabbinden bir nur aydınlık üzere olması. O yüzden Allah ki hidayet kaderi bir meseledir. Altını çizerek söylüyorum. Nasıl ki rızık kaderi ise, kul çalışır, Allah dilediğine dilediği kadar veriyor ise rızkı, hidayet de kaderidir, kevnidir, Allah'tandır. Allah dilediğine hidayet eder. Kur'an bunu o kadar çok tekrar ediyor ki, o kadar çok tekrar ediyor ki, Ramazan sebebiyle her gün, işte Kur'an'dan bir cüz okuyoruz teravide. Her gün ama her gün bila istisna her cüzde şu ifade geliyor. Vallahu yehdi men yesha. Vallahu yehdi men yesha ila sıratil mustakim. Yehdi men yesha ve yudillu men yeşe. Allah dilediğini hidayet eder, dilediğini saptırır. Allah dilediğini doğru yola hidayet eder. Allah dilediğine hidat eder. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَهْدَبْ اَهْبَتَّ وَلَكِنَّ اللّٰهِ يَهْد۪ي مَيَّشَى Sen dilediğine hidayet edemezsin. Allah dilediğine, sen çegdiğine hidayet edemezsin. Allah dilediğine hidayet eder. Bu kaderidir, kevinidir. Allah'ın sonsuz bir ilmidir, gizli bir ilmidir. Allah dilediğine verir. O yüzden Allah hadisi kutsiste diyor ki ya اِبَادِ kullukum دَالٌ إِلَّا مَنْ Hepiniz sapıksınız diyor ey kullarım. Ancak benim hidayet verdiğim hariç. فستhduni, benden hidayet هِدَایتِ اسْتَيْنْ اَحْد۪يكُمْ Sizi hidayet edeyim diyor Allah subhanahu wa Hadis-i bu. O yüzden sebep olarak ilim talebi salih amel birleştirilecek ve beraberinde en önemlisi Allah'a eller açılıp dua edilecek, yalvarılacak ki Allah'ım bize hidayet et. Allah bize hidayet etmezse ayette de ifade ettiği gibi hiçbir nefis yeryüzünde Allah'ın izni olmadan hidayet erecek değildir. Allah bize hidayet etmeden biz hidayet eremeyiz. Allah müminlerin sözünü Kur'an'da naklederken müminler diyorlar ki لَوْلَا نَهْدَدِ وَمَا كُنَّا نَهْدَدِ لَوْلَا اَنْهَدَانَ اللّٰهِ Allah bize hidayet etmeseydi şüphesiz biz bu yola erişemezdik ulaşamazdık. Dolayısıyla bu Allah'tan hem kendi nefsim hem de sizin için temenni bizi hidayet etmesidir. Ve <gülüyor> kâle ta'ala Allah dedi ki subhanehu Taala, teala inne şerreddevâbbi endellâhi sümmul bukmun lezîne lâ yâkkilû Allah katında inne şerreddevâbbi devabbi canlılar yeryüzünde yaşayan canlılar insan, hayvan, ağaç, taş. Niye yani canlılar diye genel bir ifade kullanıyor? Çünkü birçok ayette Allah diyor Yerde ve gökte var olan her şey Allah'ı tesbih eder diyor. Yine bir ayette Allah diyor ki Yerde ve gökte var olan her şey Allah'ı tesbih eder de siz onu işitemezsiniz diyor. Ağaçlar, taşlar, kuşlar, böcekler, hayvanlar Allah'ı zikrediyordur ama insan bunu işitemez. İnne şerr ed-dawabbe 'indallah yaratılmışların Allah katındaki en şerrlisi summul buhul lezine la yâhulü. kör, sağır, akletmeyen aşağılık insanlardır. Kör, sağır, akletmeyen. Ayetin zaten ya öncesi ya sonrası Allah diyor ki: "Ve lem alimallah fihim hayran la esma'ahum" وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَّهُمْ وَاَيْلِ Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. Allah onları işittirse bile o kafirler yüz çevirirlerdi. Yani işitmek eşittir, hayır demek. Allah da birine hayır dilemediyse biz onu işittiremeyiz. Ayetin bir öncesinde, bu 22. ayet Enfal suresinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ عَامَنُوا Allah ve وَاَتِيُ الرَّسُولُ Ey iman edenler Allah'a ya <Sessizlik> يَا يَا لَّذِنَا Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne icabet edin لِمَا دَعَاكُمْ يُحْيِيكُمْ Sizi diyor canlanacağınız şeylere çağırtığı zaman Allah ve Resulüne itaat edin. Bir sonraki ayette düzelteyim inşallah. Allah Azze ve Celle burada işitmenin vesilesi olarak neyi gösteriyor? Allah'a ve Resulüne icabet etmeye gösteriyor. itaat etmeye gösteriyor. Bu ikisi olursa inşallah insan kul işitmenin yoluna sülük etmiştir. Allah'ın dilediği kadar hayri ondan sonra talim edip öğrenip hayatına aktaracaktır. Gene Allah diyor ki وَمَنْ اَعَرَضَ Kim diyor benim zikrinden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat vardır. Kim zikrinden yüz çevirirse sıkıntılı bir ayet vardır. Rızkı sıkıntıya girer. Evliliği sıkıntıya girer. Yaşantısı sıkıntıya girer. İşte mal, malı sıkıntıya girer. Yani dünyevi neyi varsa insanın huzur adına hiçbir şey kalmaz. Şimdi burada şöyle bir soru sorulabilir. Böyle bakıldığı zaman başka naslarda diyor ki kula imanı oranında musibet ulaşır. Bütün peygamberlere en büyük musibet ulaşmış. O zaman nasıl cem edeceksin? Diye deriz ki Allah'ın yer yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki insanoğlunda veya cinnide sıkıntısı veya belası olmasın. Her birinin sıkıntısı vardır. Bila istisna. Ama burada müminle kafire ayıran şey huzur veya huzursuzluktur. Huzur veya huzursuzluktur kafirler her ne kadar zahirde yedikleri içtikleri eğlendikleri dünnevi metalar sebebiyle böyle çok huzurlu görünseler de aslında işin hakikatinde ve batınında huzuru olmayan insanlardır o yüzden zenginler böyle şaşırıyorlar ne yapacaklarını huzur bulmak için para harcıyorlar olmuyor eğleniyorlar olmuyor alışverişe gidiyorlar olmuyor yok sinemalara gidiyorlar olmuyor şunu yapıyorlar olmuyor bunu yapıyorlar olmuyor niye? bir boşluk var o boşluğu doldurmaya çalışıyorlar fıtratlarında ve nefislerinde adam alıyor milyarlarca maaş mesela geçim sıkıntısı derdi var adamın buradaki müslüman alıyor 600-700 milyon ayda hiç sanki dersin ki 60 milyar maaş alıyor adam umurunda değil dünya Buradaki sıkıntılı hayat dediğimiz manada huzurun e, insandan gitmesi, insanın manen huzur bulup rahata erişememesidir. Sıkıntılı hayat. Yoksa az önce de ifade ettiğim gibi bütün salihlerin hayatında sıkıntılar olmuştur. Ama müminlerle kafirleri bu noktada ayıran şey, müminlerin bu sıkıntılardan dolayı huzurlarına kaçmaışıdır. Çünkü onlar bilirler ki Bunlar Rabblerinden gelen imtihanlardır. Allah Azze ve Celle bu imtihanlarla onların derecelerini arttırıp günahlarını dökmek ister. Bunlar ayetler, Kur'an'da bu bapta gelen ayetler. An Ebi Musa Musa'l-Eşari radiyallahu anhü anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Şimdi öyle bir örnek verecek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mislu mâ ba'atheniyallahu bihi minel huda vel ilmi. Allah'ın beni gönderdiği hidayet ve ilmin misali yani iman eşittir hidayettir, eşittir ilimdir eşittir ilimdir diyor ki Allah'ın beni gönderdiği ilim ve hidayetin misali الكثير, çok yağmura benzer yeryüzüne inen şiddetli sel gibi yağmur var ya çok yağmur, öyle bir yağmura benzer ashab-ı abdan bir toprağa isabet ediyor bu yağmur. Fakat minha nakiyetu kubilatil me, fa'ambatatil kale wa'la'ashab ashabul kafir. Bir toprak var. Bu toprak kendisini isabet eden bu yağmuru alıyor. Bundan nebat bitiriyor, otlar bitiriyor. Bu uzun uzun otlar bitiyor onda. Vokianet <gülüyor> minha Gene başka bir toprak var. Ajadaba أمسكت الماء fennefa Allah biha ennas feshrebu vesakhu vezeru vesab Bu da ikinci kısım. Bu da suyu tutuyor. İkinci bir çeşit toprak. O suyu tutması sebebiyle insanlar o sudan içiyorlar, hayvanlarını suluyorlar tarım ve ziraat yapıyorlar, ekin ekiyorlar. Üçüncüsü ise, minha taifetin uhra, innema hiye kay'ani la tumessikuma vela tumbitu kele fezalike mislum min fiqhi fi dinillahi. Üçüncü toprak ise, ne suyu tutuyor, ne de kendi içine çekiyor, üzerinden akıp gidiyorsun. İşte diyor bu, Allah'ın dinni fıkhetmenin misalidir diyor. Ve nefa'uhu ondan faydalanmanın misalidir. Mebaa'teniy Allahu bihi Allah'ın beni gönderdiği ilmin misalidir. Dikkat edin burada birinci toprak çeşidi ki insan neyden yaratılmıştır? Topraktan. İnsanların beyaz veya işte siyah olmasını bir hadise dayandırıyor İbnül i Kayyum. bir hadis var senedini çok bilmiyorum ama diyor Allah diyor yeryüzünden Adem'i yaratacağı zaman her yerden diyor toprak aldı diyor kimi toprak var diyor ben beyaz kimi toprak var simsiyah kimi toprak var siyahla beyaz arası kimi toprak var çok sert kimi toprak var çok yumuşak kimi toprak var çok kuru kimi toprak var çok laçka yani cıvık. Allah diyor insanları böyle yarattı, bundan yarattı. Bu yüzden diyor farklı renklerdeler diyor. Yani bunun dış sebepleri tabii ki var. Güneşin şey olmaz. Güneşin altında çok fazla vakit kalmak da insanı esmerleştirir. Ama mücerret güneşin altında kalmak zincirlik olsaydı Ekvator çizgisindeki bütün devletlerin, vatandaşlarının zenci olması lazımdı ki hiçbiri dikkatli bakıldığı zaman ekvator bölgesindekilere hiçbir öyle simsiyah, aşırı zenci değiller Afrika'dakiler gibi. Ya esmerler o kadar. Tabi bu dediğim gibi dünyevi zahir bir sebebi güneş. Ama asıl sebebi Allah'ın insanların fıtratına koyduğu o toprak. İşte Allah kimin fıtratına hep anlatıyoruz. Kader, kader, kader. Allah bazı fıtratlar yaratır. O fıtratlar temizdir. Toprak gibi. Ona vahiy yağmuru indi mi? Hidayettir, ilimdir o da. Öyle bir güzelleşir ki kendisi. Hem suyu çeker, kendi faydalanır. Hem de nebat bitirir. Yani ilmi alır, kendisi amel de hem de millete amel ettirir o ilimde. İkinci misal, kendisi suyu tutan, insanların faydalandığı, hatta hayvanların ondan faydalandığı, ama kendisinin kendisinden faydalanamadığı toprak. Bu da, ilmi taşıyan, ama ilmiyle amel etmeyen, alimlerin, misalidir. Onlar ilmi almışlar, kendileri faydalanmamışlar. Onlardan hayvanlar faydalanmışlar ama onlar kendi kendilerindeki bilgiyle faydalanamamışlar. Allah böyle bir akıbetten bizi koruyacak. Üçüncüsü ise, üçüncü örnek insanların en şerlisi, en bedbahtı, en kötüsü, en aşağılı. Ne suyu tutuyor kendi ilim okuyor, ne hidayet var yanında, ne amel var yanında, ne de milletin millete bu noktada bir faydası var. Hani öteki gene kendi amel etmeyip anlatan bir yerde millete faydası var. Başkaları faydalanıyor ondan. Ama öteki ne kendisinin böyle bir nasibi var, ne de başkasına böyle bir faydası var. Bu, bu, bu da işte dediğimiz gibi insanların en şalli en aşağılık olanlar. Şimdi Peygamber satsam diyor ki: "Wa misli man lam yarfa bi kafasını kaldırmayan, ولم يقبله داللاهي, <gülüyor> Allah'ın hidayetini kabul etmeyen, bu hidayet için kafasını kaldırıp bakmayan, elle di orsitu <gülüyor> benim gönderildiğim şey hakkında." Ee, kafasını kaldırmayan Allah'ın hidayetini kabul etmeyenlerin misalidir diyor mu? Yani kişi kafasını kaldırıp bakacak, bakmıyorsa onun şerzindendir o. Hayır yoktur o adamda. Diyorlar ya işte ya biz, benim anam diyor 65-70 yaşında, 80 yaşında diyor. İşte diyor çok diyor anlamıyor diyor. İşte zaten cahil köyde yetişmiş diyor. Gelmiş oy kullanıyor diyor. Hepsinin anaları da şeye doldu, şehre doldu. İşte diyor o diyor mazeret midir ona falan. dedim senin anan 20 yaşında git değil miydi? Bir anda mı 80 yaşına geldi? Yani senin anan 20 yaşındayken kafasını kaldırdı hidayet için baktı mı? Hidayet 20 yaşındayken kabul etti mi? Bütün ömrü şirk üzere geçti. Bütün ömrü küfür üzere geçti. Hidayete yönelmedik. Eğer hidayete yönelseydi insanlar Allah onları eşittirecekti E bu işitmemiş. E hayır yokmuş. Biz ne yapalım? Bizim elimizde değil Allah ona hidayet etmediyse. Başkalarını kurtaracağız derken kendileri helak olan ahmak bir topluluk sınıfı var. Sanki görevleri başkasını kurtarmak. Şimdi siz çatpat yüzme biliyorsunuz. Gemi batmış. Kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bir de artistlik yapıyorsunuz. Başkasını da almışsınız kurtarmaya Ya sen kendini yüzmeyi bilmiyorsun dördüz gün. Onu da alırsan batacaksın. Zaten o da boğulmanın eşiğinde önüne gelene yakışık suyun üstüne çıkmak istiyor. İnsan defalarca yaşamıştır. Bir arkadaşını kurtarmaya gider. O kurtarmaya gittiği arkadaş onun kafasının suyun dibine basar yani. O kurtarayım derken ikisi boğulur giderler çoğu zaman. Allah'ın bir ayeti yani. Başkalarını kurtarmaya çalışırken kendileri helak olan insanlar toplumu var önümüzde. O yüzden insan ne olursa olsun kafasını kaldırıp hidayete bakmalı, hidayeti talep etmeli. Kim olursa olsun bunun için uğraşmalı. Uğraşmayan insan da bu kadar ayette hadiste ifade edildiği gibi Allah'ın kendisine hayır dilemediği, kendisi şerli olan insanlar olması sebebiyle bunlara icabet etmediği anlaşılacak insanlardır. Wan İbn Amru "En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad: Rahmet edin, Allah da size rahmet etsin. Vaghfiru, yaghfirullahu lekum. Bağışlayın, Allah da sizi bağışlasın." Burada genel bir kaide var. Demek ki insanlar, insanlara nasıl muamele ederseler, Allah da onları öyle muamele eder. İnsanlara karşı kibirlenip büyüklenenler, insanlara karşı üstün gelmeye çalışanlar, insanları hakir görenler, dilleriyle onları kötüleyenler, onlara merhamet etmeyenler, onları bağışlamayanlar, onlara Aşırı bir düşmanlık yapanlar Allah'tan da aynısını görebilirler. Yani kendilerine karşı öyle bir muamele görebilirler. Kim merhamet edilmek istiyorsa merhamet etsin. Kim bağışlanmak istiyorsa bağışlasın. Kim kendisine ikram edilmesini istiyorsa kullara ikram etsin. Allah şüphesiz ki kuldan daha merhametlidir kuldan daha bağışlayıcıdır. Şüphesiz ki kulundan daha cömerttir Allah subhanahu wa tal Bir kul bunu bilerek, ihlasla kalbinden şunu tefekkür ederek, Ya Rabbi, ben veriyorum, infak ediyorum şu kardeşime, biliyorum ki sen benden daha cömertsin. Dediği takdirde, kesinlikle ve kesinlikle o kardeşine ne kadar infak ettiyse, Allah onun en az birkaç misli ona infak eder. Bu hadisten bu anlaşılır. Rahmet edin, rahmet edilsin. Bağışlayın siz, Allah da sizi bağışlasın. amaqil لِلْاَعْمَاقِ lil amaqil الْقَوْلِ عَامَقِ قِيمَعَ Arapça Kulaktan su dökersiniz ya, yağdır, tuzlu sudur falan. Başka yerden çıkar. Nereden? Genizden çıkar. Mideye akar. Hani Normalde şey olması lazım. Buradan dökünce arka taraftan çıkması lazım. Bu bir deyim. Arapçada bu bir deyim. Hani der ya Türkler. Bir kulağından girdi diğer kulağından çıktı. Bir kulağından giriyor birinden çıkıyor. Peygamber Sassan buna diyor. وَاِلُوا لِلْاَامَقِ الْقَوْلِ bir kulağından girip nasihatler, bir kulağından çıkanlara yazıklar olsun diyor. Veyl bir rivayete göre cehennemin vadesidir, cehennemin vadesi onlar olsun. Başka bir rivayete göre de hani yazıklar olsun. Nice insan vardır ki nasihat bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. İnsan var, ilim okuyor. İlim okuyor ama ne ahlakında değişme var, ne amelinde değişme var. Bu adam ahmak el Bu kulağından girip bu kulağından çıkan ahmak adam. Resulullah aleyhissalatu aleyhi diyor ona yazıklar olsun. Veylül lil musarrin, <gülüyor> musarrin ellezina yusirruna ala ma ve ya'lemun. Gene veyl olsun o kimselere ki el musarrin ısrarcıdırlar. Ellezine yusirruna <gülüyor> ala ma Yaptıklarını ısrarla devam ederler hangi yaptıklarına vahum yalemun haram olduğunu yasak olduğunu bildikleri şeyleri yapmaya devam ederler. Onlara da yazıklar olsun. Biliyor zina haramdır, biliyor faiz haramdır, biliyor benzeri işte açık haramların haram olduğunu ama bunlarda ısrar ediyor. Bunlarda devam ediyor. Ona dair ayetler duyuyor, hadisler duyuyor. İşte bunun hakkında cehennem tehdidi hiç buradan giriyor, buradan çıkıyor. İnsan amelini düzeltmedikten sonra işittiği nasihatin ona ne faydası var ki? Bilakis aksine hüccet oluyor aleyhine. Kıyamet günü azabına e, gelmesi noktasında bütün engelleri ortadan kaldırıyor. Bir yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor, dört, sürekli sürekli aynı hatayı tekrar Allah bizi afiyette kılsın. Hayatımız böyle nice günahlarla dolu. Ben her zaman söylerim. Birkaç sohbetinde de söylemiştim. Dedim ki, insan kendi nefsinde ilk aklına gelen haramını terk etse insan hayra ulaşır. insanu ala نَفْسِه۪ي بَصِيرًا İnsan nefsini görendir diyor Allah subhanahu Şimdi herkes kendi nefsine baksın. Hemen aklına bir günahı gelir. Israr etti. Bilmesine rağmen değiştirmedi. İnsan onu değiştirmiş olsa sonra yeni bir tane günahı çıkacak ortaya. Bilmediği, Sonra bilecek. Bakacak ki o farkında olmadan ısrar ediyormuş bir gün hatta. Sonra ikincisini de terk edecek. Onu terk edince bitecek mi kendi hayatında haram olduğunu zannettiği şey? Yok. Gene başka bir tanesinin farkına varacak. Ama birini düzeltmeden diğerine geçemez, göremez. Birini ıslah etmeden diğerinin ıslah yoluna gidemez. İlk aklına gelen neyse, insan onu düzeltmekle işe başlamalıdır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o insanlara belli olsun ki onlar günah işlediklerini bile bile, yanlış yaptıklarını bile bile, işledikleri yanlışta ısrar edenlerdir. İmam Ahmet bu hadisi rivayet etmiş, Allah'tan dileyim gizli, açık ısrar ettiğimiz, ısrar etmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün günahlarımızı bağışlamasıdır. Allah bizim halimizi düzeltsin. Gizli, açık, e devam ettiğimiz, devam etmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün günahlardan bizi arındırsın. Burada bak bitiyor inşallah. Bir sonraki bak gelecek. Onu Allah nasip ederse işleyeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versinin sözlerin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsimiz ve şeytanımızdandır. Bu akili davanen elhamdülillahirabil <gülüyor> alemin. Subhanak Allahu bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي.